İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir.